191. mektup Bu mektup hanı Hana'na yazılmıştır. Peygamberlere uymak lazımdır. İslamiyetin emirlerinde çok kolaylık olduğu bildirilmektedir. Bizlere doğru yolu gösteren Allahu Teala'ya hamdolsun. O bize doğru yolu göstermeseydi biz kurtuluş yolunu bulamazdık. Allahu Teala'nın peygamberlerine inandık. Sonsuz saadete ve hakiki kurtuluşa kavuşmak için Peygamberlere uymak lazımdır. Bir kimse bin sene ibadet etse ve sıkıntılı riyazetler çekse ve sıkı mücahede yapsa, eğer bir peygamberi zişana uymamışsa, bütün bu çalışmalarının bir arpa kadar kıymeti olmaz. Çölde görülen serap gibi hiçbir şey yaramaz. Hiçbir düşünce ve bir iş olmayan yani bir şey yaramayan uyku bile, mesela gün ortasında bir parça uyumak, o büyüklerin emrine uyarak yapılınca onlara uymadan yapılan bin sene ibadetten mücahade eden kat kat daha kıymetli olur. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri Erriyatü Tevasufiye kitabı 65. sayfasında buyuruyor ki: Mücahade Allahu Teala'nın düşmanı olan nefsin istemediği, ona zor gelen, sıkıntı veren ağır şeyleri yapmak, nefisle çarpışmak demektir. Riyazet nefsin istediği, ona tatlı gelen şeyleri yapmamak demektir. Allah-u Teala'nın nimetlerinin en kıymetlisi bütün emirlerinde kolaylık göstermesidir. İslamiyetin bütün isteklerinde tam kolaylık gözetilmiştir. Mesela 24 saat içinde yalnız 17 rekat namaz kılmayı emir buyurmuşlardır. Bunun hepsi bir saat sürmez. Bunu kılarken de en kolay olanı okumayı kabul etmektedir. Ayakta kılmayanın oturarak kılmasına izin vermiştir. Oturarak kılamayan yatarak kılabilir. Rükû ve secdeleri yapamayan imayla işaretle de kılabilir demiştir. Abdest almak için su kullanamayana toprakla temmüm etmesine izin vermiştir. Zekat için de malın yalnız kırkta birini fakirlere ayırmıştır. Bunu da yalnız ticaret eşyasından ve çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvandan emretmiştir. Ömründe bir kere hac etmeyi farz etmiştir. Bu da yalnız yol parası olanlara ve yol tehlikesiz olduğu zaman farz olmaktadır. Sayılmayacak kadar çok şeyleri helal etmiş, izin vermiştir. Yiyecek, içecek ve kumaşlardan çoğunu mübah etmiş, pek azını haram kılmıştır. Haram etmesi de kullarının iyiliği için olmuştur. Acı, zararlı, kötü olan şarabı yasak ettiyse de buna karşılık çeşit çeşit tatlı, güzel kokulu, faydalı şerbetleri mübah etmiştir. Meyve suları, tarçın, karanfil ve çiçek suları hep helaldir. Bunların hepsi faydalıdır. Acı, yakıcı, keskin ve aklı giderici ve çok tehlikeli olan bir şey o güzel kokulu şerbetlere benzeyebilir mi? Onun haram olması ve Allahu Teala'nın beğenmemesi, bunlarınsa helal olup Allahu Teala'nın rızası olması da ayrıca bir farktır. İpekli kumaşlardan bir kısmını erkeklere haram etmişse de buna karşılık sözü, renkli sayısız kumaşları helal eylemiştir. Yünlü kumaşların hepsi helaldir. Bunlar ipekten kat kat daha faydalıdır. Bununla beraber ipekli kumaşları kadınlara mübah eylemiştir. Bunun faydası da yine erkekleredir. Altın ve gümüş gibi zihni teşyasını da kadınlara mübah etmesinde böyle olup faydaları erkekleredir. İnsafsız, Taş yürekli bir kimse bu kadar çok kolaylığı, güç ve ağır yük görürse kalbinin bozuk olduğunu göstermiş olur. Ruhunun hasta olduğu, kafadan sakat olduğu anlaşılır. Birçok işer vardır ki sağlam, normal insanlar bunları kolay yapmadığı halde hasta kimselere güç gelir. Kalbin hastan bozuk olmasın demek, peygamberlerin getirdikleri bilgilere tam inanmaması demektir. İnanmaları görünüştedir. İçten inanmış değildir. Gönülden inanmanın alameti vardır. Bu alamet İslamiyet'in emirlerine sarılmaktır. İslamiyet'i beğenmeyenlerin, ona uymak istemeyenlerin Müslüman olduklarını söylemelerine inanılmaz. Bunlar münafıktır. Şura Suresi 13. ayetinde mealen Müşrikleri yani Allah'tan başkasına tapanları, imana, Allah'a kulluğa çağırmaklığın onlara ağır gelir. Bunun için sana düşman olurlar buyuruldu. Allahü Teala dilediğini kendine seçer, onu isteyenlere kendine kavuşturan yolu gösterir. Doğru yolda olanlara ve Muhammed aleyhisselamın izinde gidenlere selam olsun. 192. mektup. Bu mektup Şeyh Bedüiddin Seharempuri'ye yazılmıştır. Bir suale cevap vermektedir. Akıllı ve kıymetli kardeşim, hocama yazmış olduğum 11. mektupta Hazreti Ebubekir'i Sıddık'ın makamından daha yüksek bir makam hasıl olduğu yazılıdır. Bunun ne demek olduğunu soruyorsunuz. Allahu Teala senin bilgini artırsın. Bu yazı Hazreti Ebubekir'den daha yüksek olmayı göstermez. Bu söz ve o mektuptaki buna benzeyen yazılar bir talebenin kendi rehberine arz ettiği kendi halleridir. Büyüklerimiz buyuruyor ki bir talip doğru olsun, yanlış olsun, kendine hasıl olan her şeyi üstadına bildirmelidir. Çünkü doğru olmayan bilgilerden doğru manalarda çıkarılabilir. Bunun için bunları da bildirmek lazım denildi. Yukarıdaki söz de bu sebepten yazılmış olabilir. Şunu da söyleyebiliriz ki, peygamber olmayan birinin ufak bir şeyde peygamberden üstün olmasını caiz görülmüştür. Bunun misalleri vardır. Şehitlerin üstünlükleri sayılırken peygamberler için bildirilmeyenler de haber verilmiştir. Bununla beraber üstünlük her bakımdan peygambere mahsustur. Peygamber olmayan bir veli, peygamberde bulunmayan bir üstünlükten geçilirse buradan gerçekten kendini daha yüksek görebilir. Bu caizdir. Onun bu makama yükselebilmesi, peygambere uymasının sebebiyle olmaktadır. Bunun için peygambere de o makamdan nasip vardır. Çünkü hadis-i şerifte güzel bir çığır açan kimse bunun sevabını kazanır ve bu güzel şeyi yapanlara verilen sevaplardan da pay alır buyuruldu. Peygamber olmayanın ufak bir şeyde peygamberden üstün olmasın caiz olunca peygamber olmayanlardan üstün olmasında caiz olacağı meydandadır. Bunu anlamak güç değildir ve selam. 193. mektup Bu mektup Seyyid Ferit rahmetullahı teala aleyh hazretlerine yazılmıştır. Ehli sünnet itikadına göre inanmak lazım olduğu, fıkıh bilgilerini öğrenmenin ehemmiyeti bildirilmektedir. Allahu Teala yardımcımız olsun. işlerinizi kolaylaştırsın. Ayıp ve çirkin olan şeylerden korusun. Akıl ve bali olan erkeğin ve kadının birinci vazifesi Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları akait bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Allahu Teala o büyük âlimlerin çalışmalarına bol bol sevap versin. Kıymetli cehennem azabından kurtulmak, onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenleri sünni denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yolunda gidenler yalnız bunlardır. Kitaptan yani Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten yani hadis-i şeriflerden çıkarılan bilgiler içinde kıymetli doğru olan yalnız bu büyük alimlerin kitaptan ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilerdir. Çünkü her bidat sahibi yani her reformcu ve her sapık kimse bozuk düşüncelerini kısa aklıyla kitaptan ve sünnetten çıkardığını söylüyor. Ehli sünnet âlimlerini gölgelemeye, küçültmeye kalkıyorlar. Demek ki kitaptan ve sünnetten çıkarıldığı bildirilen her sözü, her yazıyı doğru sanmamalı, yaldızlı propagandalara aldanmamalıdır. Ehli sünnet ve cemaat âlimlerinin bildirdiği doğru itikadı açıklamak için büyük âlim Türbüşti Hazretleri bir kitap yazmıştır. El Muhtemet adındaki bu kitabı çok kıymetlidir ve açık yazılmıştır. Kolayca anlaşılabilir. Toplandığınız zamanlarda bu kitabı okuyunuz, fakat bu kitapta her bilgi mantık yoluyla ispat edilmiş olduğundan uzamış ve genişlemiştir. Öğrenilmesi ve uygulaması herkese lazım olan bir kitabı olsaydığın daha faydalı olurdu. Bu arada fakirin de sünneti i sünnet Vel cemaat kısa ve açık olarak yazmak hatırıma geldi. Eğer yazmak nasip olursan size gönderirim. Saadet-i ve herkese lazım olan iman adındaki kitaplarda ehli sünnet itikadı açık olarak bildirilmiştir. Hakiki kitap alınarak okunmasını ve herkesin okumasına önayak olmasını tavsiye ederiz. İtikadı düzelttikten sonra helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mekruh olan şeyleri de fıkıh kitaplarından öğrenmek ve her işi bunlara göre yapmak lazımdır. Talebeden birkaçına emir buyurunuz da Farisi'nin dilinde yazılmış fıkıh kitaplarından birisini toplandığınız zaman okursunuz. Mecmu'a-i Hani ve Ümmetül İslam adındaki kitapları okumak çok uygun olur. Allah korusun, itikad edilecek şeylerde bir sarsıntı olursa, kıyamette cehennemden hiç kurtulmak olmaz. İtikad doğru olup da işlerde gevşeklik olursa, tevbeyle ve belki tevbesiz de affolunabilir. Eğer af olunmazsa cehennemin gerisine bile sonunda yine kurtulur. Görülüyor ki işin ası temeli itikadı düzeltmektir. Hace ubeydullah Ahrar Kıddisesi Ruhu Hazretleri buyuruyor ki, ''Bütün iyi halleri ve buluşları bize verseler fakat ehl sünnet ve cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler halimiz harap, isteki halimiz karanlık bilinir.'' Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehl-i sünnet itikadıyla süsleseler hiç üzülmem. Allah-u Teala bizi ve sizi ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. İnsanların Efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. 194. Mektup Bu mektup bir sandır cihana yazılmıştır. Dini İslam'ı yaymaya çalışmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala size selamet versin. Mübarek bedeninize sıhhat ve afiyet versin. İslamiyetin emir ve yasaklarının yayılması ve İslam düşmanlarının yüz karalarının ortaya çıkarılması haberleri biz kalbi yaralı, ciğerleri yanık Müslümanları çok sevindirdi ve canımıza can kattı. Bundan dolayı Allahu Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Her şeye gücü yeten Allahu Teala'dan bu sevindirici işlerin artmasını dua ederiz. Sevgili peygamberi hürmetine dualarımızın kabul buyurmasını umarız. Müslümanların önlerinde bulunanların ve değerli ailemlerimizin bu sağlam dinin ve bu doğru yolun artması ve kuvvetlenmesi için gizli ve açık olarak durmadan çalışacaklarına inanıyorum. Biz zayıflara bu konuda söz düşmeyeceğini de anlıyoruz. Yani hükümet adamlarının iyi yaratılışı oldukları için din adamlarına ve din bilgilerine kıymet verdiklerini görüyoruz. Bunun için Allahu Teala'ya nasıl hamd edeceğimizi bilemiyoruz. Biliyorsunuz ki geçen senelerde din düşmanlığını körükleyenler kötü din adamlarıydı. Yani İslam düşmanları din adamı şekline girerek yazılarıyla, sözleriyle ve hükümete yol göstererek İslamiyeti yıkmaya önayak olmuşlardı. Şimdi bu işte çok uyanık davranınız. Allah'ına inanan, dinini bilen ve seven doğru dürüst din adamı bulunuz. İşi başına, diyanet işlerine böyle sağlam kimselerin getirilmesine çalışınız. Satılmış din adamları din hırsızlarıdır. Bunların düşüncesi mevki ve paradır. Sandalye kapmak, şöhret salmak sevdasındadırlar. Allahu Teala Müslümanları bunların fitnesinden korusun. Kıyamet günü bunların mürekkepleri şehitlerin kanlarıyla ölçülecek, bunların mürekkepleri ağır gelecektir. İnsanların en kötüsü kötü din adamlarıdır. İnsanların en iyileri de iyi din adamlarıdır. 195. mektup. Bu mektupta Mary Sandır Cihana yazılmıştır. İslamiyeti yaymaya çalışmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala size selamet versin. Alimlerin iyiliği milletin hepsine yayılır. Bunun içinde herkes onları sever. Çünkü insanlar kendilerine iyilik edenleri sever. Bu sevgi sebebiyle onların ahlakı ve aletleri herkese iyilikten aldıkları paya göre bulaşır. Böylece iyilikler, kötülükler, düzelme veya bozulma baştan aşağı doğru yayılır. Belki de bunun için insanların dini başlarında bulunanların dinleri gibidir buyurulmuştur. Geçen senelerde başımıza gelen kötülükler bu sözün doğru olduğunu göstermektedir. Şimdi iyi insanlar iş başına geçti. Alçakların dine saldırmaları gevşedi. Şimdi söz sahibi olan, iş başında bulunan, eli kalem tutan bütün Müslümanların, el birliğiyle İslamiyeti yaymaya çalışmaları lazımdır. Önce yasak edilen farzları, unutturulan ibadetleri tekrar meydana çıkarmalı, yayılan haramları, ahlaksızlıkları yok etmelidir. Duracak zaman değildir. İşi geciktirmekte fayda yoktur. Bu gevşeklik karşısında Müslümanların yaralı kalpleri sızlamaktadır. Geçen senelerde Müslümanlara yapılan baskılar, işkenceler daha unutulmadı. Bunların yine hortaması, canavarın kuzulara saldırmak ihtimalleri Müslümanların uykusunu kaçırmaktadır. Söz sahipleri, sünnet-i seniyinin yayılmasında gevşek davranırsa, iş başında olanların hepsi de neme lazım derler. Birkaç günlük hayatın kıymetini biliniz. Eğer ipin ucunu elden kaçırırsanız, Müslümanların başına kafirlerin çullanmasına yol açarsınız. Sonra ah etmek işe yaramaz. Farisi'nin dediği gibi. Elinden gideni Süleyman kaptırsaydı hem Süleyman hem Peri hem Ehrimen ağlardı. Müslümanlığın alametlerinden beri imam yetiştirmek ve bunlara camilerde vazife vermektir. Bu iş gevşemişti. İslam memleketinin büyüklerinden olan Serhend şehrinde kaç seneden beri müfti yoktur. Bu duacınızın mektubunu getiren Kadı Yusuf'un dedeleri ta Serhend şehri yapıldığından beri burada kadılık yapmışlardır. Bunun için olan hükümet senetleri yanındadır. Kendisi salih ve takva sahibidir. Eğer uygun görürseniz bu ehemmiyetli vazifeyi ona veriniz. Allahu Teala bizi ve sizi İslamiyet'in doğru yolunda bulundursun. İslam'ın en büyük düşmanı olan İngilizler yalanlarla, iftiralarla bütün dünyaya İslamiyete karşı düşman yapıyorlar. Harplere sebep oluyorlar. Yaptıkları vahşeti uzaktan seyrediyoruz. Bir taraftan da İslamiyeti içerden yıkıyorlar. Kadınların, kızların çıplak gezmelerini, fuhuşu, kumarı yayıyorlar. Farzları değiştiriyorlar. Ezanın tercümesini okumayı, hoparlörle okumayı yayıyorlar. Halbuki ezan, Arabi kelimelerle müezzinin okumasıdır. Hoparlörden çıkan ses, müezzinin sesi değildir. İnsan sesinin benzeridir. Müslümanlar çok uyanık olmalı. İngilizlerin hirlilerine aldanmamalıdır. Mutlak kurtarıcı ve ilim sahibi yalnız Allah'tır.